İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Bu hafta Hristiyanlığın <gülüyor> inançları ve ibadetleri üzerine konuşacağız. Ee, önümüzdeki hafta Hristiyan kiliseler hakkında bir dersimiz olacak. Ve böylece vizeye kadar ilk dönemi bitirmiş olacağız. Normalde doğru önümüzdeki hafta yok dersimiz. Şöyle bir durumumuz var. İlk hafta ders yapmadığımız için bir telafi dersimiz varmış. Bu telafiyi Cuma günü 6'ya koyduk. Bilmiyorum sizin için uygun mudur? Bugün olması mümkün değil. Yani bugün çok dersim vardı. Hayır cumartesi evet cuma <gülüyor> doğru cuma saat 18'e. Evet. Ee, yani bugün çok yoğun dersim var. Ee, i̇ki saatte ekstra ders kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Bu cumartesi mi sınavımız var? <gülüyor> evet. Ee... Neyse cuma 6'dan sonra ya ertesi cumartesiye kadar sınavda bir şey yaparsınız elbette yani. Ee, Fatma Hanım, saat 6'da ne sınavındasınız? Ha, formasyon sınavı. Hmm. Nasıl e Nasıl yaparız? Olması bazı arkadaşlar bu şey dersini biraz geç dinlerler. Ee, <gülüyor> evet, ee, Fatma'nın ben hiç kimsenin olmadığı bir ders anlattım burada. Ee, çok garip geldi ama sonunda başardım yani. Ee, bazen oluyor doğru haklısınız. Karşınızda kimsenin olmadığı bir ders anlatmak. Ee, evet zor. Ee, artık kaç kişi ise o kadar arkadaşlarla bir şey yaparız artık. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Burada olanlarla olmayanlarla herkese teşekkürler. Şimdi bugün Hristiyanlıktan e, bahsetmeye devam edelim. Bizim bir hocamız vardı. E, o derdi ki e, Hristiyanlık e, kelam teoloji e, ilminin geliştiği bir dindir. Yani e, Hristiyanlıkta en gelişmiş ilim teolojidir. Çünkü Hristiyanlığın daha başlangıç noktası insanların kafasını karıştıran, insanların çözmek için zorlandıkları bir problemle başlar. Şöyle ki e, bir deneyeyim bakayım inşallah. Böyle karşımda çok uzakta değil ama Şimdi inşallah daha iyi geliyordur. Evet. Ee, hocamız derdi ki e, Hristiyanlık e, daha ilk adımda birinci başlangıçta e, kafa karıştırıcı çözüm bulmak için düşünmeyi gerektiren bir soruyla başlar. İşte Tanrı'nın bir olması ve üç olması fikriyle başlar. Teslis inancı böyle bir inançtır. Siz e, birinci adımda tanrı hem birdir derseniz sonra aynı tanrı üç ayrı şahıstan oluşmuştur derseniz insanlar kafalarını karış, kaşımaya başlarlar. Acaba nasıl oluyor? Bir tanrı üç nasıl oluyor? Üç nasıl bir olur? Bu gerçekten e, çözülmesi zor bir şeydir. Ancak... E, Yahudilik dini öyle din değildir. Yahudilik ne yapar? Ee, i̇nsanlara inanmalar için hiçbir şey söylemez. Ee, i̇nsanların uygulamaları gereken kuralları belirtir. Cumartesi çalışmayacaksınız. Ee, belli yiyeceklerden uzak duracaksınız. Filan. Ve bu o, olduğu gibi e, yani şeyle alakalı değildir. İnançla alakalı hiçbir şey yoktur. İslamda bir yerde Benzer bir durumdadır. İslam'ın da problem olarak kendisine e, itikadi çok büyük bir problemleri yoktur. Temel şeylere inanılmasını ister. E, işte, Tanrı'ya inanacaksın, Allah'a inanacaksın, peygamberlere inanacaksın, kitaplara inanacaksın. Bu kadardır. Gerisi yaşamakla alakalıdır. Şimdi biz Hristiyanlığın inançları konusunu şey yapacağız, bugün işleyeceğiz. Dolayısıyla... E, Lisbethen e, biraz e, karışık bir e, şeyden e, bahsedeceğimizi başta söyleyelim. Arkadaşlar e, Hristiyanların e, bizde e, Müslümanların iman e, etmeleri gereken prensiplere biz Amen ismini veriyoruz. E, Hristiyanlıkta e, bu inanılması gereken e, ilkelere Kredo. Adı verilir. E, Latinceden gelen bir şeydir. Creed İngilizce'de e, inanılması gerekenler, e, inanılması gereken prensipler bütününe verilensindir. Credo. E, i̇şte e, Hristiyanlık'ta e, böyle bir credo vardır. Ve bu credo e, Hristiyanların uyması, inanması, e, kabul etmesi gereken prensipleri listeler. Hayriye Hanım'ın ifade ettiği gibi e, en eski e, kredo, en eski iman listesi, e, Havariler kredosu olarak e, adlandırılır ve e, işte e, ilk olarak Hristiyanlık'ta e, şekillenmiş, benimsenmiş e, kredonun bu olduğu kabul edilir. Havariler kredosu. Tabi e, şöyle düşünülmesin bu havariler tarafından şekillendirilmiş manasına gelmez. E, ancak havarilerin inancını temsil ettiği kabul edilen e, bir inanç listesidir. Havariler kredosu. E, daha sonra e, işte İznik konsilinde alınan kararlar doğrultusunda şekillenen e, İznik konsili. E, İznik kredosu da vardır e, ve İznik kredosu da bu e, kredosunun devamı daha geliştirilmiş e, bir şekli olarak önümüze çıkmaktadır e, buralarda e, inanılacak konuların başında arkadaşlar e, Hz İsa'nın şahsiyeti gelmektedir e, Hz İsa e, e, işte bu kredolarda bu e, babanın e, yanında e, Tanrı olarak nitelendirilmiş e, nitelendirilmekte ve e, onunla e, aynı öze sahip olduğu ifade edilmektedir e, bu ilk kredolarda Arkadaşlar e, işte bu Tanrı'nın bir kere şunu başta konuşalım e, İslam'ın e, Hristiyanlığa en çok e, yönelttiği eleştiri, en büyük eleştiri e, şeydir, teslisle alakalı eleştiri. İşte o İsa Allah'ın oğludur demeyin, e, İsa üç ilahtan biridir demeyin diye Kur'an-ı Kerim'de defaatle e, Hristiyanlara yönelik hitaplar vardır. Bu hitaplardan anladığımız kadarıyla İslam Hristiyanlığın inançlarıyla alakalı problem görmektedir. Ancak şunu açıkça ifade edelim. Hristiyanlar kendilerini tek Allah'a iman eden bir millet olarak görürler. Çok tanrıcı olarak görmezler kendilerini. Gerçekten çok tanrıcılık Hristiyanların reddettiği bir şeydir. Tek tanrıcıdır Hristiyanlar. Ancak öte yandan... E, bu tek olan tanrı da üç şahıstan oluşan bir e, kimliği e, temsil etmektedir. Bu bir olan tanrı aynı zamanda üç farklı şahsı da sahiptir. Evet doğru evet. E, şimdi işte şey bu. E, teslisi e, kabul ederken bir tanrı ancak e, üç e, şeyi, şahsiyeti e, var olan e, bir tanrı ola, e, bir e, şey olarak bakış açısını temsil ediyorlar. Gerçekten Hristiyanlıkta bu bir nasıl üç olmaktadır? Üç nasıl bir olmaktadır? Çok e, sıkıntılı bir açıklaması vardır. E, genel e, şey şudur. Açı, e, kabul edilen şey. Bu Tanrı'nın bir oluşu ve üç şahsiyetten ibaret oluşu bir gizemdir, bir sırdır. Kilisenin bir sırrıdır, Hristiyanlığın bir sırrıdır. Bunu insan aklıyla çözmesi mümkün değildir. Bu ancak kabul edilir, iman edilir, teslim edilir. Bunun dışında işte bunu çözüp de aklınızla şey yapamazsınız. Bu genel kabul edilen en temel açıklamadır. E, iman edersiniz ve teslim olursunuz. Şimdi e, tabi bu e, şey e, bir e, şeydir. Genelde biz e, Müslümanlar e, baba oğul ve ruhul Kudüs'ten veya kutsal ruhtan oluşan e, bu teslis inancını e, eleştiririz. Gerçekten e, şeye baktığımız zaman, e, kitabı Mukaddese baktığımız zaman e, işte bu kitabın katlesi de, e, bu üçlünün bir arada zikredildiği tek bir yer vardır. Bakın bu çok önemli. Yani baba, oğul ve kutsal ruhun bir arada zikredildiği tek bir yer vardır. O da Matta İncil'inde e, 28-19'da e geçer. E, orada der ki e, işte gidin bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin takdis edin, vaftiz edin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Bunun dışında e, bu üçlü hiçbir yerde in, e, yeni ahitte e, yer almaz. Peki nedir şey bunun? E, rivayete göre e, bu Hz. İsa'nın kendisinin öğrettiği bir şey değildir. Muhtemelen bu e, üçlü şeyde sonraki dönemde yazılırken e, o dönemin inançlarıyla e, inançlarını yansıtan bir ifadedir e, ve e, Hazreti İsa'nın bizzat ifa e, şey yaptığı tebliğ ettiği görüşleri e, birebir e, göstermez. Üçsel Bey e, şimdi bizim ahiret inancımızda e tabi bizim ahiret inancımızın e, bazı boyutları çok nettir. Mesela bir ahiretin var olduğu, öldükten sonra gidilecek bir yerin varlığı, bu yerin işte cennet veya cehennem olacağı, işte cennetin özellikleri, cehennemin özellikleri bunlar net olmakla birlikte, e, yani bazı şeyler e, şeydir, nispeten daha kapalıdır. Zaten e, İslam inancına göre. Hakkında kesin e, delil olmayan konular inanç konusu olamaz. Onlar e, daha e, tartışmalı konulardır. E, ahiret inancının varlığı e, şüphe götürmezdir ama detaylar hakkında, kabir azabı hakkında filan tartışmaların var olduğunu e, görmekteyiz. Şimdi biz tekrar ye, şeyimize dönelim. Hayri Hanımın dediği gibi. E, Paulus'un e, mektuplarında e, işte İsa'nın insanüstü şeyi e, kişiliğinden bahsedilmektedir. Şöyle ki arkadaşlar, e, e, Paulus e, geçen hafta da kısaca öğretti, e, konuştuğumuz gibi Hazreti İsa'dan sonra e, gelip e, Hristiyanlık hakkında Temel görüşleri şekillendiren, insanlara e, temel şeyleri e, yaymaya çalışan e, mektuplarıyla, e, seyahatleriyle, misyon seyahatleriyle temel e, Hristiyanlıkla alakalı bilgileri e, yaygınlaştırmaya çalışan kişidir. E, bunun mektupları, e, Pavlus'a ait olan mektuplar yeni ayet'in e, metinleri içerisinde en erken kaleme at alınan metinlerdir. Dolayısıyla İncil'ler bile yazılmadan evvel Paulus'un mektupları yazılmıştı. Dolayısıyla e, Paulus'un e, söyledikleri Paulus'un öğrettiği şeyler aslında e, İncil'leri de şekillendiren e, bakış açılarının başında gelmektedir. E, bu Paulus'un mektuplarında baktığımız zaman birebir e, şu haliyle Teslisi orada da görmemekteyiz. Şöyle ki, Paulus mektuplarında Hz. İsa'nın tanrısallığı, e, ilahi tabiatı üzerine durmakta, bunu anlatmaktadır ama e, işte ruh kudüs üzerinde durmamaktadır. Yani e, dolayısıyla ruh kudüs olmadan teslis tamamlanmıyor. İşte baba tanrı, oğul tanrı fikri e, Paulus'ta olmakla birlikte teslisin diğer unsuru daha sonradan tamamlandığını görmekteyiz. Evet. Şimdi bu Hristiyanlığın ee, baba oğul e, kutsal ruhtan e, oluşan e, teslis inancı Mihrattan sonra 4. yüzyılda e, Hristiyanlığın e, Roma'nın resmi dini haline gelmesinden sonra ya denk geldiği anlaşılmaktadır. E, bu şey e, yani e, hemen olmuş e, bir e, fikir değildir teslis. Zaman içerisinde oluştuğunu görmekteyiz nedir Bunlar bir kere babadan bahsetmeliyiz Baba Tanrı işte yeri göğü yaratan her şeye gücü yeten bir tanrıdır Yahudilikte de şey yapan Yahudilikte de kabul edilen kainatı yaratan tanrının adıdır Baba Tanrı bu varlığı e, sıfırdan, e, yokluktan yaratmıştır. E, temel şey budur. E, bu kainatın devam etmelisini sağlayan yüce güçtür aynı zamanda. Bu baba tanrının yanında bir de işte e, Hz. İsa'yı'nın temsil ettiği bir oğul tanrı vardır. E, bu oğul tanrıyı baba yeryüzüne göndermiştir. E, aslında ee, oğul ile baba birbirinden ayrı e, bir e, şey olarak düşünülmemelidir. Babanın yani Tanrı'nın e, İsa bedeninde şekillenmesine oğul ismi verilir. En basit testis düşüncesi dördüncü yüzyıldan itibaren başlıyor. Heh. İlginçtir Şaziye Hanım ee, Baba fikri e, şeyde e, Hristiyanlıkta mesela İncillerde Hazreti İsa'nın e, göklerdeki Baba'dan bahsettiğini görmekteyiz. Yani Baba fikri e, aslında yani Tanrı'yı Baba diye isimlendirmek e, yani çok e, yaygın bir şey. E, bildiğiniz gibi e, bizim ülkemizde de e, insanlar ee, sevdikleri bazı insanlara e, ailevi bazı e, lakaplarla e, ifadelerle hitap edebilirler. Mesela amca demek, e, dayı demek, teyze demek, e, işte baba demek. Bunlar çok e, gerçekten bir insanın amcası olmak, abisi olmak, kardeşi olmak, e, teyzesi olmak anlamına gelmemekte. Bunlar bir saygı ifadesidir. O zaman da Yahudiler arasında da bu saygı ifadesi varmış. Ee, ancak e, mesela göklerdeki babamız de demişse İsa, yani baba gibi nasıl bir baba evlatlarını korur, gözetir, sahip çıkar, onların e, derdiyle dertlenir. Göklerde e, olan ve bizimle bu derece yakından ilgilenen bir baba gibi ilgilenen yaratıcıyı kastetmiş olmakla birlikte daha sonra. Bu göklerdeki Baba ifadesi e, sanki e, işte e, bir de insan bir tanrı, insan şekline girmiş tanrıdan e, farklı bir tanrıymış gibi e, algılanmış. İşte burada Pavlus e, önemli bir rol oynamıştır. E, nasıl bir rol oynamıştır? E, göklerdeki Baba'ya yaratıcı tanrıyıdan farklı olarak bu dünyaya gelen bu dünyada bizim gibi insan bedenine bürünerek gelen bir tanrının daha varlığına ve bu tanrının da Hazreti İsa olduğunu söyleyerek Hristiyanlıkta insanların tanrılaşması veya tanrıların insanlaşması yönünde bir çığraşmıştır. açmıştır. Tabii, tanrının kral olması da aslında işte baba diye isimlendirilmesi de şeydir. Yani tabii ki e, Allah'a böyle baba e, diye hitap etmek hiçbir zaman bizim anladığımız manada nesebi bir e, anlam kastedilmeden söylenir. Yani Allah baba demek yani birilerinin e, babası olduğu için değildir. Yani yüce olduğu içindir, her şeye gücü ettiği içindir filandır. Yani kral olması da aynı şekildedir. E, Yoksa Hülya'nın Hazreti İsa'nın e, babasız dünyaya gelmesiyle alakası yoktur. E, bu e, yani Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi e, yani e, yani şey olarak fiziken babasının e, Tanrı olduğu olarak düşünülmez. E, Hazreti İsa'nın doğumu aynı İslam'daki gibi mucizevi bir e, şey olarak e, algılanır. E, mucizevi bir doğum olarak algılanır. Yani e, biliyorsunuz normalde insanlar e, doğum insanların doğumu belli bir süreçte tamamlanır ve bu süreçte çeşitli e, etkenler yer alır. Hazreti İsa'nın e, doğumu süreci e, diğer insanlardan farklı olarak bir baba söz konusu olmaksızın tamamlanmıştır. Bu da bir mucizedir. Mesela Hazreti İsa'nın annesi Bakire olarak e, çocuğunu doğurmuştur. Bundan dolayıdır ki Hazreti İsa'nın annesine Hazreti Meryem'e Hristiyanlar e, çok saygı gösterirler. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki ilişkide de e, Hristiyanlar bizim Hazreti Meryem'e gösterdiğimiz saygıyı ifade ederek e, yani e, bu insanlar Hazreti İsa'yı Tanrı olarak kabul etmiyorlar ama bir peygamber olarak kabul ediyorlar. Hazreti Meryem'in e, mucizevi doğum yapmasını kabul ediyorlar. Hazreti Meryem'in namuslu olduğunu ve günahsız olduğunu kabul ediyorlar diyerek e, benzerliklerimizin altını çizmektedirler. Evet. E, bu e, biraz öyle. Doğru. doğru. E, soyut anlamıyla düşünmek lazım. Yoksa şeyle e, fiziki bir babalık ile alakası yoktur. Ancak işte Pavlus bu e, İncil'lerdeki baba ifadesini de kullanarak Hz. İsa'nın e, o göklerdeki yüce babanın e, insan bedenine bürünüp aramıza katılması olarak e, değerlendiriyor. Ve e, Hz. İsa da bu dünyadaki işlerle e, görevli, bu dünyadaki işleri yöneten e, Tanrı olarak ee, Hristiyan e, teolüyesinde e, kabul ediliyor. Şimdi tabii burada e, biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. E, şimdi Hazreti İsa'nın e, fonksiyonu e, şöyledir. E, Hazreti İsa e, Şimdi, Hazreti Meryem ile alakalı e, şey yok. E, Hristiyanlar Hazreti Meryem'i e, tanrılaştırmamışlardır. Ona atfettikleri en yüce şey tanrının annesi ifadesidir. Yani e, Theotokos diyorlar. Yani tanrıyı doğuran kadın e, ifadesi vardır. Dua ederken onun önünde dua etmektedirler doğru ama e, şey o değildir. Ee, yani istedikleri kişi o değildir. Onun aracılığıyla dua ederler. Hazreti Meryem'in onlara aracı olmasını isterler. Yoksa Hristiyanlık'ta Hazreti Meryem tanrılaştırılmış değildir. Evet. E, tekrar biz şeyimize dönelim. Şimdi e, Pavlus e, Hazreti İsa'nın başından geçen olayları biliyor. E, bir, görüyor ki e, İsa Günahsız birisi olarak e, çarmıha giriliyor, çarmıhta ölüyor. E, bunu açıklamak için işte e, buna metafizik bazı anlamlar yüklemeyi tercih ediyor. Diyor ki e, yani önce geliştirdiği bir günah teorisi var. Günah ve kefaret teorisi var arkadaşlar. E, normalde Yahudilikte olmayan bir şey bu. Hz. İsa'nın söylemediği bir teoridir bu. Bunu e, Paulus geliştirmiştir. Buna göre e, bütün insanlar günahkar olarak dünyaya geliyorlar. Yani Hz. E, İsa'nın e, muhatapları hepsi günahkardı. Niçin günahkardı biliyor musunuz? Hz. Adem'in işlediği günahtan dolayıydı. İlk insan aynı zamanda ilk günahı işlemiştir ve o günah neticesi olarak cennetten kovulmuştur ve bu cennetten kovulmanın e, devamında doğan bu dünyada e, doğan herkes o Adem'in işlemiş olduğu ilk günahın e, günahtan bir pay taşır. Böyle olunca e, bütün insanlar dünyaya günahkar olarak gelirler. Hepimiz günahkarız der Pavlos. Şimdi Adem'in. Bu asli günah diye isimlendirilen yani tevarüs ettiğimiz bizim Hazreti Adem'den beri e, atalarımızdan genetik olarak aldığımız bu günahın e, e, ne kadar büyük olduğunu siz varın hesap edin. E, çok sayıda insan bu günahı paylaşıyor. Bu günahın e, affedilmesi için de e, aynı şekilde büyük bir e, karşılık olması gerekirdi. Asuman Hanım bu bahsettiğiniz olayı e, çok fazla bilgim yok. Ben müsaadenizle şeyi tamamlayayım. E, e, diyor ki Pavlos e, herkes günahkar doğar ve bu günahtan kurtulmak için Yahudilerin yaptığı bir e, şeye başvurur. E, biliyorsunuz Hz. İsa'nın zamanında Kudüs'te mabet vardı ve e, ayaktaydı in, İbadetler orada devam ediyordu. Kudüs'teki ibadetlerin temelini e, şey oluşturur, kurban oluşturur. Yani siz işlediğiniz bir günahtan ötürü kurban sunarsınız veya Allah'ın size vermiş olduğu bir şeye şükran olarak bir kurban sunabilirsiniz veya çeşitli vesilelerle insanlar Kudüs'teki mabede gider, orada kurban keserlerdi. E, işte Yahudi zihninde günaha karşılık kurban vermek çok canlı bir e, hakikattir. E, Paulus bunu kullanarak e, işte Adem'den beri tevarif ettiğimiz günaha karşılık bizim büyük bir kurban verirsek bu kurbanın e, kanıyla e, kurtuluşa ereceğimizi söylüyor ve sonunda e, ortaya e, Hz. İsa'nın e, bu dünyaya bizim günahlarımızı affettirmek için bir kurban olarak gelmesi fikri doğuyor. Yani İsa e, bu dünyaya bir plan çerçevesinde geliyor. E, Tanrı insan bedenine girerek buna inkarnasyon adını veriyor Hristiyanlık. İnkarnasyon yani insan bedenine girerek bu dünyaya geliyor ve bu dünyada Bizim günahlarımızı affettirmek için kendisini feda ediyor. Normal bir kurban gibi. O çarmıhtı kanını akıtması bizim günahlarımızın affedilmesi içindir. Ve bunun bir neticesi de bu durumu gören, bu durumu kabul eden insanlar İsa'nın çarmıhta canını vermesiyle, ortaya çıkan kurbanlıktan istifade ederler ve günahları affolur. Ancak diğer insanlar bunu böyle görmedikleri için bu durumdan istifade edemezler. Çok meşhur bir şeyimiz var. Müslümanlar biz deriz ki biz İsa'yı kabul ediyoruz. Biz Müslümanlar Hz. İsa'yı kabul ederiz ama Hristiyanlar Hz. Muhammed'i kabul etmiyor. Onlar da kabul etmiyor. Sorunumuz kalmaz. Hepimiz e, din kardeşi olabiliriz deriz. Yalnız Hristiyanlar bu bakış açımızı kabul etmezler. Şöyle ki onlara göre biz Hz. İsa'yı kabul eden insanlar değiliz. Biz Hz. İsa'ya saygı duyuyoruz ama Hz. İsa'yı olduğu gibi gören e, insanlar değiliz. Biz İsa'yı insanlaştırıyoruz. Halbuki İsa Tanrı'dır. Onu e, insan mertebesine indiriyoruz. E, Onların bakış açısı genelde bu şekilde. Ee, Hristiyanlar e, İsa'nın e, Tanrı oluşunu ve kurban oluşunu kabul edenler için kefaret olduğunu düşünürler. Mesela biz Müslümanlar bunu kabul etmediğimiz için İsa bizim günahlarımıza kefaret olamaz. E, biz onun e, şeyinden istifade edemiyoruz. Kısaca e, şeyin Hristiyanlığın e, günah e, fikri, asli günah Temel günah ve e, kefaret e, inancını bu şekilde e, özetleyebiliriz. İşte bu Hristiyanlığın e, Tanrı anlayışının e, önemli bir boyutunu oluşturuyor. Yani e, İsa'nın bu dünyaya gelişinin arkasındaki planı şey yapıyor. İsa bu dünyaya keyif için gelmemiştir, gezmeye gelmemiştir. Bizim günahlarımızı affettirmek için gelmiştir. Biz de onu kabul ederek vaftiz oluruz. Ve vaftiz olan insanlar da İsa'nın e, işte, e, kanıyla e, oluşan kefaretten istifade ederler diyorlar. Evet, evet doğru. Aynen böyle. E, Tabi e, İsa'nın çarmıhta can vermesi arkadaşlar e, tamamen insani boyutuyla can vermesidir. Yoksa İsa e, çarmıha gerildikten sonra da e, o bedeninden ayrıldıktan sonra tekrar e, o bedene geri dönmüş ve insanlara görünmüş. E, biliyorsunuz e, İsa Cuma günü e, çarmıha geriliyor. Pazar günü arkadaşlarına görünüyor. Ve aşağı yukarı 40 gün kadar arkadaşlarına çeşitli vesilelerle görüşüp, onlara e, nasihatlar ediyor, vasiyetler ediyor ve ondan sonra bir daha görünmemecesine e, ortadan e, kayboluyor. Bu Hristiyanların e, şeyidir, e, temel görüşüdür. E, yani İsa'nın bedene bürünmesi, bu dünyaya gelmesiyle alakalı temel şeyimiz budur. Arkadaşlar bu çarmı. E, Evet, ee, başka şeylerde olmakla birlikte Pazar, evet aynı şekilde e, İsa'nın şeyden e, doğmasıyla yani e, ölümden e, dirilmesiyle e, alakalı gün olarak da kutsal kabul ediliyor. Evet, e, şimdi arkadaşlar e, bu Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi e, olayında e, ki o çarmıh sembolü daha sonra Hristiyanlığın e, dini sembolü haline gelmiştir. Günümüzde nerede haç görürsek ki o çarmıhtan şey yapıyor bu Hristiyanlığı temsil ettiğini görmekteyiz. Hatta bazı e, haçlarda e, Hazreti İsa'nın üzerine e, e, gerildiği çarmıhtaki gibi İsa'nın e, elleri çivilenmiş boynu bükük bir şekilde resmedildiğini görmekteyiz. Ee, Hristiyanlar bunları özellikle e, Ortodoks Hristiyanlar ve Katolik Hristiyanlar bunları e, ibadet amacıyla e, kullanıyorlar. Evet dağlara taşlara haç e, yapılıyor. E, biliyorsunuz Güney Amerika'da e, çok büyük bir tane şey var, Brezilya'da Hz. İsa'nın e, heykeli var. Haç şeklinde kollarını açmış. Yani bu artık dinin sembolü haline gelmiş. Nasıl Hilal İslam'ın sembolü haline gelmişse, Davut Yıldız'ı nasıl Yahudiliğin sembolü haline gelmişse, Haç'ta Hristiyanların sembolü haline geldiğini kısaca söyleyebiliriz. Arkadaşlar, şimdi Ee, bu şeyler e, de e, ha, İsa'dan bahsettik. Bir de Kutsal ruhtan bahsedelim. Ee, kutsal Ruh e, biliyorsunuz, e, şey, e, teslisin üçüncü unsuru ve e, İsa'nın göklere çıkmasından sonra bizim e, dualarımıza e, cevap veren. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan. E, şimdi İslami olarak e, şimdi Cebrail biliyorsunuz bir yaratılmıştır. Yani bir melektir. Tanrı'nın emrinde olan bir şeydir. Tanrı değildir Cebrail. Ancak Hristiyanlıkta kutsal ruh e, bir melek değildir. Bir yaratılmış değildir. Tanrı'nın bir görünümüdür. Yani kısaca söylemek gerekirse Hristiyanlar e, bir olan Tanrı'nın duruma göre karşılarındaki muhataplarına göre farklı isimler taşıyabildiğini söylüyorlar. Bu farklı isimlerde işte mesela e, bu kainatın yönetimi ile alakalı konularda baba tanrı e, görev alır, iş yapar. Bu dünyadaki e, insanlarla ilgili şeyleri bu dünyanın yönetimi ile alakalı şeyde İsa sorumludur. E, işte e, biz bireylerin ihtiyaçlarını, dualarını, e, çaresizliklerine çözüm üreten ise e, dua ettiğimizde gelen, bize yardıma koşan, bizi rahatlatan, e, yalnızlıktan bizi kurtaran ise e, kutsal ruhdur. Bu üçü aslında tek bir tanrıdır. Sadece duruma göre üç ayrı görünüme sahiptir. Biraz önce bir arkadaşımız allah Teala'nın 99 isminden bahsediyordu. E, Hristiyanlar e, bu üçlü te, e, şeyi e, tek inan, tek tanrı inançını e, Müslümanların e, işte Allah'ın 99 ismine benzetirler. Nasıl Allah'ın 99 ismi var olmasına rağmen bir tane Allah'a inanıyor Müslümanlar. Hristiyanlar da Allah'ın üç tane farklı ismi olmasına rağmen tek bir Allah'a inandıklarını. Söylüyorlar e, bu şeyde. E, evet. E, dediğimiz gibi Hazreti İsa ölüyor. E, diriliyor ve e, mesajını e, şeye verdikten sonra e, arkadaşlarının arasından e, ayrılıyor. E, teslis inancına karşı çıkan e, eski zamandan beri bazı şeyler var. E, evet. İnayet ve ihsan edici doğru. Ee, yani, e, ne demek e, inayet ve ihsan edici? Yani siz bir şeye ihtiyacınız var. Mesela ellerinizi açıyorsunuz. Ya Rabbi işte benim bu cumartesi günkü sınavıma yardım et diyorsun. İşte, seni sınavını kolaylaştıran, senin sınavında e, sana yardım eden Tanrı işte kutsal ruh. Gelip kutsal ruh sana şey yapıyor. Bir şeye ihtiyacın olduğunda istediğinde Tanrı'dan istediğin o şeyi sana getiren, sağlayan güç Tanrı'nın kutsal ruh e, sıfatıyla e, olmasıdır. Evet. E, dediğimiz gibi ilk dönemden beri e, tesis inancına karşı çıkan akımlar e, Hristiyanlıkta bulunmuştur. E, ancak ee, günümüzde Hristiyanların yüzde 99'u Teslis inancını kabul etmektedir. Teslisi kabul etmeyen çok küçük bir e, Hristiyan grubu vardır. Ee, bunların dışında Hristiyanlar e, büyük çoğunlukla Teslisi kabul ederler. Ee, şimdi e, Yahudi şahitleri e, daha farklı bir e, şey. Mesela Yahudi şahitleri teslise karşıdırlar, Teslisi kabul etmezler diye Yahudi şahitleri. E, ancak e, Yahudi şahitleri e, Hristiyanlığın içerisinde e, çok küçük bir e, gruba karşılık e, gelir. E, mesela bir de Unitarian Church diye e, bir kilise vardır. O da teslisi kabul etmez. Ama bunun dışındaki bütün Hristiyanlar e, tesliysi e, kabul eder. Yani bir yerde teslis günümüzdeki Hristiyanlığın ana fikrini temsil eder. Şimdi Hristiyanlar arasında İslam'a en yakın grup diye bir gruptan bahsedebilir miyiz bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim evet Hristiyanlar arasında Hristiyanların Müslümanlara yakınlığından bahseder. Ancak her Hristiyan grubun Kendine göre farklılıkları vardır. Ahlaken Hristiyanlar işte sevgiyi, Allah'ı sevmeyi, Allah'a e, dua etmeyi e, önemseyen bir grup olmakla birlikte özellikle teslis inançları Müslümanlarla arasındaki en büyük problemi oluşturuyor. E, tabii ki yiyecekle içecekle ilgili kurallara da riayet etmedikleri için Müslümanlarla aralarında farklılık vardır. E, Hristiyanların erken döneminde ortaya çıkan e, gruplardan bir tanesidir. E, ülkemizde çoğun, yani çok sayıda Süryani yaşarmış. Özellikle e, Güneydoğu Anadolu'da Mardin civarında manastırları var. Ancak Süryanilerin merkezi Suriye'de e, şu an. E, şimdi Meryem Hanım, Yahova ve şahitleri. Hristiyanlığı temsil eden bir grup değildir. Yahuva şahitleri Hristiyanlık içerisinde ortaya çıkmış bir dini akımdır ve e, Yahuva şahitlerinin e, pek çok öğretisi diğer Hristiyanlar tarafından e, benimsenmez. E, bu biliyorsunuz 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir Hristiyanlık yorumudur. E, temel itibariyle dünyanın sonunun geldiğini ve kıyametin kopacağını öngören gören bir şeydir. İşte Russell, Charles Russell, 1914 yılında dünyanın kıyametin kopacağını veya İsa'nın geri geleceğini, ikinci defa dünyaya geleceğini söyle, yani kıyamet kopmak değil, İsa'nın gelişiyle işte mesihlik bir çağın başlayacağını söyler. Ama 1914'te bu özür diliyorum 1904 olacak 1904 14 değil 1904'te bu cereyan etmeyince e, şeyler e, değişir tarihler e, değişir e, çeşitli düzenlemeler sonunda e, bu tekrar gelmeyince teorilerini e, güncellerler ve e, Russell'dan sonra yavaş yavaş e, Hristiyanlığın e, işte yayılması için misyonerlik yapan ve kendi teorilerini dünyaya yayan bir e, kilise haline alır, alırlar. Ancak bunlar kesinlikle Hristiyanların hepsini temsil eden bir görüşü temsil etmezler. E, cen, cehennem e, inancı doğru şeyde e, yoktur. E, i̇şte iyi ile kötünün kurtla kuzunun pardon iyi ile kötü demeyelim. Kurtla kuzunun barış içerisinde yaşayacağı bir e, işte yeryüzündeki cenneti e, vaat ettiklerini biliyoruz Her neyse biz tekrar e, konumuza dönelim arkadaşlar e, ben biraz da müsaadenizle e, temel e, ibadetlerinden bahsetmek istiyorum Hristiyanlıkta temel ibadet e, kilisede e, din adamı e, başkanlığında yapılan e, Törenlerden ibarettir. Ee, şey e, Hristiyanlıkta e, şey e, kilisede e, her gün normalde ibadet yapılır. Yalnız herkesin bu ibadetlere katılması zorunlu değildir. E, pazar günkü ibadetler, e, pazar sabahı yapılan ibadet en önemli e, ibadettir ve bu ibadete mümkün olan herkesin katılması beklenir. Günümüzde e, sekülerliğin etkisinde kalan Hristiyanlar bu o, ibadetlerden e, e, nispeten uzak kalmaktadırlar. Kiliseye giden insanlar olmakla birlikte e, pek çok insan kiliseye devam etmemektedir. E, dünyanın her yerinde böyle şeye karşı bir e, nasıl diyelim e, e, dine karşı bir e, gevşeklik, dine karşı bir ilgisizliğin yaygınlaştığını biz görebiliyoruz ee, arkadaşlar e, kilise e, kilise e, şeydir e, Hristiyan cemaatinin adıdır aslında yani e, her ne kadar biz günümüzde kilise dediğimizde bir mağbet bir bina aklımıza geliyorsa da aslında kilise o cema e, o e, o mekanda bir araya gelen cemaate verilen isimdir Bunlar işte şey için, Tanrı'yı övmek için, onu zikretmek için orada toplanırlar. Tabi, şeyler kilise üyeliklerinde siz belli bir aidat ödersiniz. Şey böyledir işleyişleri. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte nasıl ödendiği bu paranın genelde böyle bir aidat ödenir. Kilise. Kilisedeki en önemli ibadet türü birlikte dua etmektir. İlahiler söylemektir. Allah'ı öven ilahiler söylenir. Hep birlikte söylenir. Koro vardır. Koro ile birlikte, müzikle birlikte şey yapanlar vardır. Yani bu ilahiler söylenir. İncil'den pasajlar okunur din adamı rahip çıkıp ya incilden vaz eder veya o günün o dönemin şeyle gündemine denk düşecek bir konuda vaz edebilir. Bu da Hristiyanlığın pazar yani ayinlerinde en çok yer alan şeylerden birisidir. Ayrıca ekmek şarap ayini denilen, bir ayin e, yapılır. E, bu da e, şeyin e, kilisedeki ayinlerin vazgeçilmez e, bir e, boyutudur. Şimdi ekmek şarap ayini deyince Hristiyanlıkta e, bir şey vardır. E, sakrament e, kavramı vardır. Ben kısaca sakramentlerden e, size bahsetmek istiyorum. E, sakrament arkadaşlar e, dini sembolik davranışlar da verilen isimlerdir. E, i̇nsanların Tanrı ile olan ilişkilerini e, şekillendiren e, sembolik e, davranışlar, bütün, e, davranışlar, sakrament denir. E, bunlar e, Tanrı ile insanlar, e, Tanrı ile kilise arasındaki özel ilişkiyi e, şey, belirlerler. E, bu sakramentler e, Hristiyanlar arasında 7 tane meşhur sakrament vardır. Bilinen sakrament vardır. Bu 7 sakramenti bütün kiliseler kabul etmezler. E, çoğunluğu kabul etmekle birlikte protestan kiliseleri sadece bu 7 taneden ikisini kabul eder. Diğerlerini e, Katolikler ve Ortodokslar e, uygulamaya devam ederler. Şimdi e, kısaca bu sakramentleri size özetlemek istiyorum. E, birinci olarak e, sakramentlerin ilk arkadaşlar Hristiyanlığa giriş sembolü de olan vaftizdir. Yani e, vaftiz bir insanın e, İsa'nın e, e, Tanrı oluşuna, İsa'nın bu dünyaya bizim günahlarımızı affettirmek için gelişine, ee, şehadet ettiğimizi bunu kabul ettiğimizi buna teslim olduğumuzu göstermek için yapılan bir e, davranıştır ve e, vaftiz olarak insanlar Hristiyanlığa adım atarlar ee, vaftiz bir su ile yapılan e, törendir ee, İslam e, dinine girişte biliyorsunuz e, Müslüman olan kişiler nasıl gusleder ve e, kelime-i şehadet getirdiklerinde e, günahsız bir hale gelirlerse Hristiyanlıkta da e, vaftiz olarak insanlar e, a, a, doğumlarından beri taşımış oldukları asli günahlarından kurtulurlar ve e, Hristiyan e, kilisenin bir parçası haline gelirler. Bu şey e, vaftizin şey e, vaftiz bizim geçmiş günahlarımızı affettirir vaftiz Yeniden doğuşu sembolize eder, günahsızlığı sembolize eder, e, günahın üzerimizdeki tesirlerinden kurtulmayı sembolize eder. E, çeşitli şekillerde vaftiz yapılabilir. E, mesela Hz. İsa'nın zamanında vaftizci Yahya'nın yaptığı gibi açık havada, e, akarsuda veya tabii göllerde insanların günahlarını affetmek için vaftiz yapmayı savunan insanlar vardır. Ancak günümüzde çoğunlukla kiliselerde vaftiz törenleri icra edilmektedir. Ve vaftizler çocuk doğduktan kısa bir süre bebekken yapıldığı için de daha basit daha küçük havuzlarda bunlar icra edilir. Bazıları vaftiz yaparken e, bedeni tamamen suya e, daldırıp çıkartmayı tercih ederken e, pek çok kişi e, sadece başı e, yıkamayı, başı ıslatmayı veya saçlara birkaç damla su damlatarak e, vaftiz etmeyi e, şey yapar. Tabii vaftizde e, önemli olan şey e, duadır. E, sizin e, o vaftize, e, vaftizi yöneten kişinin Rahibin duasıdır e, ve e, o vaftize katılan kişinin de bu duayla e, oluşan e, yeni hayatına bu duayla başlayan yeni hayatına adım atmasını e, şey yapıyor temsil ediyor Evet Bu başka bir şey yani kilisenin girişindeki su e, vaftiz suyu değildir. E, bizdeki e, abdest benzeri e, şey e, Yahudilikte de vardır. E, temizlenme su ile temizlenme şeyi. Onun devamı olan ondan e, kalan bir şeydir o kilisenin girişindeki su. Yoksa e, vaftiz değildir. E, vaftiz suyu daha e, farklıdır. Ve böyle bir dini tören çerçevesinde bu icra edilir. Ee, arkadaşlar vaftiz olan bir kişi Hristiyan kabul edilir ve e, kurtulmuştur. Ama Hristiyan inancına göre e, siz eğer vaftiz olmadıysanız ne kadar iyi olursanız olun e, kurtuluşunuz mümkün değildir. Çünkü e, İsa'yı kurtarıcıyı tanımamış olursunuz. E, Şimdi ben şeyi çok iyi bilmiyorum e, kilisenin bu e, ödemeleri nasıldır e, ama e, doğru e, şeyler üyeler e, muhtemelen belli bir yaştan sonra doğumdan itibaren olmayabilir e, şeye ödeme yapıyor. Meryem Hanım doğru Meryem bir, e, mermer bir havuz var e, şey olarak küçük yani bir bebeğin yıkanabileceği kadar küçük bir küvet gibi bir şeydir e, şey odur. Ee, orada vaftiz edilir. Arkadaşlar ikinci şeyimiz e, sakramentimiz. E, bu vaftiz bütün Hristiyanlarca kabul ediliyor. İkinci bir sakrament daha vardır. Bütün e, Hristiyanlar tarafından kabul edilen. Bu da e, ekmek şarap ayini veya efharistiye adı verilen e, bir şeydir. E, bu nedir? E, neye dayanır? Bunu da kısaca ben aktarayım. Biliyorsunuz Hazreti İsa Cuma günü yani fısıh bayramında arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Perşembe günü akşamleyin e, beraber yemek yiyorlar. Yemek yerken Hazreti İsa ekmeği kırıyor ve arkadaşlarına dağıtıyor. Buyurun diyor bu ekmeği yiyin çünkü bu benim bedenimdir diyor etimdir diyor bunu yiyin diyor. Sonra e, Bardağa e, bir şey şarap dolduruyor, anlaşılan şarap olduğu ve diyor bu da benim kanımdır, bunu da için diyor e, ve Hazreti İsa'nın arkadaşlarıyla yediği son yemek oluyor bu. Ondan sonra e, o gece Hazreti İsa yakalanıyor, ertesi gün mahkemeye edilip çarmağa geliyor. ve bir daha arkadaşlarıyla yemek yiyemiyor. Bu son akşam yemeğinin anısına Hristiyanlar ee, kilisede e, Efharistiye denilen ekmek şarap ayini diye de bilinen ayini tekrar ediyorlar. Ee, kilisede e, din adamı e, işte e, sırayla gelen cemaatin ağzına birer parça ekmek e, cinsinden bir e, yiyecek koyuyor. Birer yudumda şarap içiyorlar ve böylece Hristiyanların ee, Hazreti İsa'nın bedenin ile bütünleştiğine inanılıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, Hristiyanlar e, bu şeyin e, ekmek şarap ayininde yedikleri ve içtikleri şey ile İsa'dan bir parçayı bedenlerine aldıklarını ve bunu e, bununla bedenlerinin kutsalla kutsallaştığını e, düşünüyorlar. E, İlginç bir şey yani e, Hz. İsa'nın bedeninden bir parçayı taşıyor olmak hissi onlar için e, bir şey. Bunun gerçek manada e, bir e, şey olduğunu, bütünleşme olduğunu söylüyor Katolik Kilisesi. Bu iki şey e, temel sakrament bütün Hristiyanlar tarafından uygulanıyor. E, şey e, Mesela Vaftiz hangi yaşta uygulanca, işte hangi şartlarda nasıl yapılacağı kiliseler arasında farklılık gösteriyor. Mesela bebekken vaftiz yapılması gerektiğini savunanların yanı sıra gencin belli bir yaşa gelip kendi tercihini yaptıktan sonra dinini tespit etmesi ve karar vermesi gerektiğini savunanlar da vardır. Aynı şekilde. Ee, ekmek şarap ayinini her pazar günü yapan kiliselerin yanı sıra e, belli tarihlerde e, çok sık olmadan e, yapan e, kiliselerin de var olduğunu biz biliyoruz. Yani bu şeyler tamamen kiliseden kiliseye değişen farklılıklar arz edebiliyorlar. Ee, şimdi e, bahsedeceğimiz 5 e, tane daha sakramentimiz vardır ki bu sakramentler e, şey e, protestanlar tarafından kabul edilmezler. Yani uygulanmazlar. Katolikler ve e, Ortodokslar bu beş e, sakramenti icra ederler. Şimdi dedik ki e, çocuk genellikle e, bebekken e, vaftiz ediliyor. Ancak belli bir yaşa gelip doğruyu yanlışı doğrudan ayırt etme yaşına geldiği zaman çocuğun dini inancını devam ettirdiğini, kiliseye bağlılığını tasdik ettiğini belirtir bir tören yapılıyor. Buna konfirmasyon adı veriliyor veya güçlendirme ayini adı veriliyor. Yani siz işte çocukken olduğunuz vaftizi Yetişkinliğe erdiğiniz zaman da devam ettirdiğinizi, kabul ettiğinizi, aynı inancı e, paylaştığınızı ifade etmek için yapılan bir ayindir. Ve kilisede yapılan bir ayindir. Din adamının e, şeyinde ve rehberliğinde yapılan e, bir ayindir. Ancak dediğim gibi bu konfirmasyon ayini protestanlar tarafından e, uygulanmamaktadır. Evet. Çok yaygın bir başka şey daha vardır, sakrament vardır. Bu da günah itirafı. Şimdi arkadaşlar günah itirafı Hristiyanlık için önemlidir. Kilise mensuplarına belli aralıklarla gidip kilisede günahlarını itiraf etmelerini tavsiye eder. Ee, İslam'ın e, günah anlayışı ve tövbe e, şeyiyle mukayese edildiği zaman bir e, farklılık göze çarpar. Mesela Müslümanlık'ta e, günah işleyen kişinin günahını e, gizlemesi, re, e, insanlara bundan bahsetmemesi teşvik edilirken Hristiyanlık e, pişman olduğunuz e, günahınızı e, itiraf etmenizi ancak böyle e, günahın şeyinden kurtulabileceğinizi söyler. Bu bir nevi e, sizin günahınızın e, şeyinde e, günahınızdan pişman olmanız konusunda e, samimiyetinizi e, gösterir e, bir iş olarak görülür. E, bu iş için bir rahibe gidilmesi gerekir. E, rahibe işte bütün özellikle bu e, Amerikan filmlerinde çok vardır, e, mafya filmlerinde e, veya çeşitli filmlerde Katolikler e, giderler, e, Rahibin e, hücresinde ona yaptıkları e, hataları itiraf ederler, o da bazı tavsiyelerde bulunur ve dua eder, e, şey yapılır, e, günahları affolur. E, bir kere şunu unutmayalım arkadaşlar, Hristiyanlıkta ki bu uygulamaya Hristiyanlar günah çıkartma diye bir ifade uygun görmezler. Günah itirafını uygun görürler. Çünkü burada itiraf eden günahkar rahibe bunu itiraf ederken aslında Allah'tan affedilmeyi dilemektedir ve bu itirafı yaptıktan sonra Allah tarafından affedileceğine inanmaktadır. Yani e, affeden kişi din adamı değildir e, bundan dolayı da e, yani din adamı buradaki tek rolü e, şeyi dinlemek e, günahkarı dinlemek ve onun için Allah'a dua etmekten ibaret olduğunu söylerler e, biliyorsunuz e, Şaziye Hanım'ın sorduğu şeye de kısaca cevap vereyim e, buna istavros çıkartmak diyoruz veya hat çıkartmak diyoruz. E, baba oğul ruhul kudüs adına e, şey var. E, bu şimdi şey e, bu şey e, işaret alın e, işte göbek e, hizasına bir dokunuluyor. Sonra sağ omuza veya sol omuza önce iki e, uygulaması da var. Dokunarak e, tam bir e, şeyi e, çarmıh veya haç işaretini tamamlıyorlar. Bu Hristiyanların e, sevindikleri zaman, e, korktukları zaman, Allah'ın yardımını istedikleri zaman, Allah'a olan bağlılıklarını göstermek için e, yaptıkları bir işarettir. E, bunu da e, şey yapalım, özellikle kiliseye girdiklerinde, kilisede İsa'nın heykelinin önünde bunu yaptıklarını görüyoruz veya başka azizlerin şeyin önünde de böyle istavros çıkarttıklarını veya had çıkarttıklarını görebiliyoruz. Şimdi şeye tekrar dönelim. Günah itirafına dönelim arkadaşlar. Evet. Ee, günah itirafı zaman içerisinde çok e, şey e, e, yanlış işlere e, şey yapılmış. Şimdi gelip itiraf eden kişi pişmanlığını gösteriyor. Din adamı da bunu dinleyerek dua ediyor, ve affedilmesini istiyor. Yalnız e, samimiyetini göstermesi için din adamı e, pişmanlık duyan kişiye bazı tavsiyelerde bulunur. Mesela işte. E, Meryem'in adını yüz kere an gibi veya işte e, bir fakire şu kadar yardım et veya kiliseye yardım et şeklinde tavsiyelerde bulunur ki bunları yaptığı zaman e, yani bunları yaparak samimiyetini göstersin ve o günahın karşılığında biraz evvel bahsettiğimiz hatırlayacaksınız Yahudilik'teki e, e, kefaret için e, bir kurbanın yerine e, yapılacak bazı şeyler olarak bunlar düşünülür. Ancak e, zaman içerisinde orta çağda özellikle e, kilisede e, bu günah e, itirafı esnasında e, araya bazı maddi çıkarlar e, işin içine sokulmuştur ve bunun sonucunda da e, mesela e, günahını affettirmek için gelen zengin bir kişiye e, papa e, kilisenin yapmakta olduğu yeni katedrallere yardım etmesi şartıyla dua etmektedir. Bu da ister istemez e, işte parayla günah itirafı arasında bir ilişki kurul, kurulmuştur. Bu endülüjans denilen e, işte e, günahların affedilmesi için maddi menfaat sağlamak veya e, öte dünyada e, cennete gittiğinde e, işte gideceği yerin e, Derecesini artırmak için kiliseye yardım etmek fikirleri hep bu dönemlerde doğmuştur. Bu fikirlerde bu uygulamalarda Hristiyanlık içerisinde ciddi sorunlara yol açmıştır. Şöyle ki e, protestan hareketinden önümüzdeki hafta yani e, cuma günü bahsedeceğiz e, bir dahaki derste. O protestan hareketinin doğmasına temel sebeplerden birisi kilisenin uygulamakta olduğu bu e, e, şeylerdir, e, e, uygulamalarıdır. E, bundan dolayı kilisede ciddi e, sorunlar e, yaşanmıştır ve e, kilisede e, din adamının kimsenin duasını, e, günahını, itirafını dinlememesi gerektiğini savunan protestanlar zaman içerisinde e, Katoliklikten ayrılmışlardır. Günümüzde bu Ortodoks kilisesinde ve özellikle Pro, e, Katolik kilisesinde devam ederken Protestanlar günah itirafını e, kabul etmezler. Demin konuşurken e, aklıma gelen benim daha evvel kiliseden bahsederken ihmal ettiğim bir şey var. Arkadaşlar Hristiyan kiliselerinde çok sayıda e, resim ve heykele rastlanabilir. Kesinlikle bunlar işte Hristiyanların heyeklere veya resimlere ibadet ettiği anlamına gelmez. Hristiyanlıkta cennet ve cehennem inancı vardır. Evet. Şey Hristiyanlık kilisedeki resimler ve heykeller. Hristiyanların bu e, heykellere tapındıkları anlamına gelmez. Hep görürsünüz e, insanlar e, İsa'nın heykelinin önüne giderler, diz çökerler, mum yakarlar. Ancak bu sadece ona saygı göstermek içindir yoksa ona ibadet etmek değildir. Yani Hristiyanlar putperest değildir. Lütfen bu konuda hassas olalım çünkü e, Hristiyanlık putperestliğe karşı bir dindir. E, Mesela bu e, kiliselerdeki resimlerin heykellerin çokluğundan e, şey yapar. Rahatsızlık duyan protestanların kiliselerinde e, sadece haç sembolü vardır. Bunun dışında kesinlikle resim ve heykele yer verilmez. Hz İsa'nın resmi dahil e, protestan kiliselerinde e, resim ve heykel bulunmadığını e, bilmemiz lazım. Ortodoks kiliselerinde çok sayıda resim vardır. Katolik kiliselerinde de sadece İsa'nın değil. İsa'nın, annesinin, bazı meleklerin ve bazı azizlerin resimleri ve heykelleri vardır. Ancak bunlar kesinlikle onlara ibadet edildiği anlamına gelmez. Bunu da vurgulamış olalım. Bir başka e, sakramentimiz e, nikahdır. Nikah arkadaşlar... Hristiyan inancına göre e, e, Tanrı'nın şahitliğinde iki insanın e, bir araya gelmesi, iki bedenin tek bir beden haline gelmesidir. E, bu e, dini bir sakrament olduğu içindir ki Hristiyan e, Katolik inancına göre Tanrı'nın şahitliğinde e, yapılan e, nikahın bozulamayacağını Tanrı'nın şahitliğinin geçersiz kılınamayacağını e, söylerler e, Katolik inancına göre nikahlanan kişiler ölmedikleri sürece nikahları son bulmaz e, Katolik nikah diye bir tabir vardır. Yani e, bozulamayan nikah e, bu katolik inancının e, şeyidir e, nikah sakramentine atfetmiş olduğu önemi gösteren bir şeydir. Ancak pek çok şeyler, Hristiyanların pek çoğu kilise dışında sivil mahke sivil memurlar evlendirme daireleri aracılığıyla evlenebildiklerini de biz biliyoruz. Evet, bir başka şeyimiz arkadaşlar rahip taktisidir. Rahip taklisi de e, Katoliklerin ve Ortodoksların kabul ettiği bir e, sakramenttir. Buna göre e, dini dini öğrenme ve dini anlatma ile görevli bir rahip sınıfı vardır. Bu rahip sınıfına girebilmek için, orada görev yapabilmek için e, bir Söz vermeniz lazımdır. Sizin takdis edilmeniz lazımdır ki insanlara dini konularda rehberlik yapabilirsiniz. İşte bu e, sözü vermek, bu yemini edebilmek için e, rah rahip e, takdisini gerçekleştirmeniz lazım. E, bu e, katoliklikte ve ortodokslukta kabul edilen ancak protestanlıkta e, reddedilen bir şeydir. Çünkü protestanlara göre herkes... Ee, vaftiz olan her bir insan e, dini konularda e, ayin yönetmeye yetkili bir rahiptir. Ekstradan e, takdise ihtiyaç olmadığı görüşünü ifade ederler. Ee, arkadaşlar Hristiyanlarda sakal e, şeyi şartı yoktur. E, bu kiliseden kiliseye değişiklik gösteren e, bir şeydir. E, normalde dindar Yahudiler sakal bırakmaları gerekir. Hristiyanlarda ise mesela Ortodoks din adamları sakal bırakmayı tercih ederken Katolik din adamları ve Protestanlar sakalsız olmayı tercih ederler. Bu e, bir dini şeyden çok e, kültürel e, alışkanlıkların dine yansıması olarak da görülebilir. Arkadaşlar e, ayrıca Peki rahip takdisi e, dedik e, protestanlar bunu kabul etmiyor. Peki protestan kiliselerinde çalışan rahipler var. Bu şu manaya gelmiyor. Yani e, oralarda çalışan rahipler dini yorumlama konusunda, dini törenleri yürütme konusunda başka yetkili yok. Bir tek onlar yetkilidir manasından gelmez. Oranın idaresini, oranın düzenini sağlamakla mükellef kişilerdir onlar orada çalışan din adamları. Yoksa cemaatten herhangi birisi de o törenleri yürütmeye yetkili olduğunu kabul eder e, protestan din adamları. Arkadaşlar üç çeşit, e, üç e, tane e, ruhban sınıfın üç kademesi vardır. En alt seviyede diakos denilen bir şey vardır. Rahiplik sınıfı vardır. Bu insanlara dini konularda rehberlik etmek, hastaları ziyaret etmek, işte kitabı mukaddesi okuyamayan insanlara oralardan okumak, vaaz etmek gibi şeyleri vardır. Görevleri vardır. Rahip veya papaz sınıfı vardır. Bir de onun da üstünde Bishop veya işte e, psikopos e, sınıfı vardır. E, Piskoposluk İsa'nın yeryüzündeki mirasçısı olmak demektir. İsa'nın görevini e, yürüten kişilere verilen e, bir şeydir, e, ünvandır. E, papazlar ise e, psikoposlara yardımcı olurlar. Aynları yönetirler. E, işte günah itiraflarını dinlerler. E, nikahları e, e, gerçekleştirirler, hastaları ziyaret ederler ve hastalara dualar yaparlar. Bunlar e, din adamlarının e, gerçekleştirdiği temel e, görevler. Şimdi hastalıktan da bahsedince kısaca şeyi de söyleyeyim müsaadenizle. E, e, Biliyorsunuz hastalık insanın zor bir dönemidir. İnsanlar hasta oldukları zaman yalnız hissederler, ee, depresyonları olur, ee, işte desteği ihtiyaç olurlar, ee, duyarlar, ee, Tanrı'nın onlarla birlikte olduğunu duymak isterler. Ee, bundan dolayıdır ki bütün dinler hastaların ziyaret edilmesini önerir. Hristiyanlıkta bunun ilave bir şey vardır. Hristiyan din adamları ha, ziyaret ettikleri hastalara Allah'ın onlarla birlikte olduğunu göstermesi için e, bir e, işte okunmuş bir yağdan e, işte uygun bir yerlerine, anlarına veya ellerinin üzerine bir haç işareti çizerler. Yani bununla birlikte Tanrı'nın onlarla beraber olduğunu, onların yanında olduğunu, e, onların çektiği acıyı Yalnızlığı bildiğini ve onun karşılığında onları mükafatlandıracağını e, ifade etmek e, şeyindedir. Bu din adamların görevlerinden bir tanesidir. E, hastaya cesaret vermek, Allah'ın e, onunla birlikte olduğunu, onun yardımında olduğunu hatırlatmayı amaçlayan bir uygulamadır. E, bu da e, şeylerde e, katolik ve Ortodokslukta uygulanan ancak protestanların kabul etmediği bir sakramenttir. Aynen öyle Hayriye Hanım. İlk iki yani vaftiz ve e, ekmek şarap ayinini, Efharistiye'yi e, bütün Hristiyanlar kabul ederken e, diğer beş tanesini protestanlar kabul etmemektedir. Evet, böylece biz yedi tane e, şeyi, e, şeyi de tamamlamış olduk nedir bu yedi tane ilk iki tanesi ise vaftiz ve efkarist diye sonra konfirmasyon e, işte e, nikah e, günah itirafı e, hasta yağlaması ve rahip takdisiyle yediği tamamlamış olduk evet arkadaşlar Hristiyanlıktan e, Yahudilikte İslam'daki gibi e, şey yapmanız e, böyle Günlük hayatınızı e, e, uygularken, günlük hayatınızı şey yaparken e, riayet etmeniz gereken emirler ve yasaklar bütünü yoktur. Yani bir şeriat e, Hristiyanlık'ta yoktur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Pavlos'un öğretisine göre e, şeriat insanları günahtan korumamıştır. E, şeriata uyan insanlar yani Yahudiler daha iyi değildir. Önemli olan İsa'yı kabul etmektir. Kurtuluş oradadır diye öğretilir. Dolayısıyla günlük hayatlarında uymaları gereken ekstra kurallar, dini kurallar yoktur. Ancak ahlak önemlidir. Hristiyanların ahlaklı olması, komşularını sevmesi, cimrilik yapmaması, oburluk yapmaması, açgözlü olmaması gibi böyle bazı ahlaki ilkeler vardır. Hazreti İsa'nın Matta İncil'inde yer alan dağ vaazı meşhurdur. Bu dağ vaazında Hazreti İsa takipçilerine çok sayıda ahlaki öğret öğütte bulunur. Onları günahlardan uzak durmaya hatta günahları düşünmekten bile uzak durmaya teşvik eder. Mesela işte e, eğer gözünle günah işlediysen gözünü çıkart diyecek kadar e, insanlara e, sadece e, günahlardan uzak durmayı değil günahları düşünmeyi bile e, yasakladığını biz görmekteyiz. Şimdi Firdevs Hanım ben e, üzüm suyu şarap e, arasında yani böyle bir şey grup bilmiyorum. Genelde Hristiyanlar şarap şeyini kullanıyorlar. Yani şarap e, tüketiyorlar. Ayinlerde kullanıyorlar. Hazreti İsa'nın kanı olarak değerlendirdikleri için de e, şarap şey yapıyorlar. Ancak bir grup var da üzüm suyu kullanıyorsa e, ben bilmiyor olabilirim. Yani e, şu an bir şey diyemem. E, Ebine Hanım doğru. Yahudiliğin tam tersidir. E, şey Hayat tarzı itibariyle Hristiyanlık. Yahudiler. E, Pek çok kurala uymak zorundayken Hristiyanlar sadece ahlaki kurallara uymaları gerekiyor. Hristiyan ahlaki gerçekten e, işte komşunu e, sevmen üzere kuruludur. Düşmanını bile sevmen üzere kuruludur. Hatta meşhurdur. E, birisi senin bir yanağına tokat atarsa e, Hristiyanın yapması gereken öteki yanağını çevirmesidir. Tabii bunlar hep teoride çok hoş şeyler olmakla birlikte. Pratik şeyde ne kadar karşıdır onu çok iyi bilmiyorum. Hristiyanların şeriat diye bir şeyi yoktur. Kutsal yasa yoktur şeyde. Çünkü kutsal yasa insanların çocukluk döneminde olan ve insanları terbiye etmeye yönelik olan bir şeydir. Onun haricinde insanlar kutsal yasaya bağlı değildirler. Biz İsa'yı kabul ettiğimiz zaman kutsal yasanın boyunduruğundan kurtuluruz. Pavlus der ki eskiden insanlar kurtulmak için yasaya uymak zorundaydılar. Ancak biz yasaya uymak zorunda değiliz. Biz iman ile artık kurtulacağız. İman ile kurtuluş mümkündür der. Engizisyon mahkemeleri tamamen ayrı bir şeydir. Bu şeriatla filan alakası yoktur. Hristiyanlar arasında işte Katolik inancına uymayan davranışta bulunan kişileri, heretikleri yola getirmek, inançlarını düzeltmek için kilisenin kurduğu mahkemelerdir. Bu inanç e, hataları, inançla alakalı yanlışları tespit edilen kişileri e, terbiye etmeye yöneliktir. E, onları cezalandırırlar. Yoksa işte sen niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın diye şey yapmaya. E, ne derler ee, çok e, yani bu tür kurallarla e, alakalı bir mahkeme değildir inançla alakalı e, mahkemeler olduğunu şey yapabiliriz Evet tamam e, doğru Adventistler olabilir e, ben e, şey olarak e, yani hatırlamadım e, Adventistlerle alakalı şeyi e, doğrudur Evet e, Arkadaşlar e, meşhurdur. E, İsa'ya e, gelir ve e, işte e, e, şey sorarlar. E, i̇şte e, Sezar'a e, verilecek vergiyle alakalı şey sorarlar. İsa da Tanrı'nın hakkının Tanrı'ya Sezar'ın hakkının Sezar'a verilmesi gerektiğini söyler. Yani Hristiyanlık'ta e, siyasi otorite veya sivil otoriteye e, dikkat edilmesi, riayet e, edilmesi, saygı gösterilmesi gerektiğini söylerler. E, tanrıya ait olan, Tanrı'nın hakimiyet alanı olan inanç ve dini alanda Tanrıya, ama e, işte e, Sezar'ın veya dünyevi idarecinin hakimiyeti olan alanlarda da. Ee, onun e, hukukuna riayet etmek gerektiğini Hazreti İsa öğretir. Bu bakış açısından dolayıdır ki e, Hristiyanlık seküler bir din olarak, e, sekülerizmi doğuran bir din olarak görülmüştür. Aslında e, orta çağ boyunca Hristiyanlık, bırakın sekülerizmi, teokrasinin örneklerini, yani e, nasıl diyelim, teokrasi demeyelim isterseniz, hmm. Kilisenin siyasi hayatı belirlediği e, bir e, e, idare tarzının e, var olduğunu biliyoruz. E, özellikle Protestan Kilisesinin ortaya çıkması ile birlikte çifte krallık fikrini savunmuştur Martin Luther. Buna göre e, Tanrı'nın <gülüyor> E, yeryüzündeki dini temsilcisi e, kiliseyken iken kral da tanrının e, siyasi temsilcisi olarak e, görülür e, ve e, işte bir din devlet aydımı kilisede e, gözlemlenebilir. E, Hristiyanlık işte kısaca ifade ettiğim gibi e, şeyin eee e, Sivil idarecilere itaat etmeyi, e, yöneticilere saygılı olmayı e, öğretir. Özellikle protestan ahlakına göre, e, din adamlarının devlet adamları üzerinde bir yetkisinin olmadığını söyler. Bir, bir, önümüzdeki hafta, bunu, yani bir dahaki dersimizde bunu detaylıca konuşacağız. E, Luther'in bu din adamlarını e, kilisenin hakimiyetinden kurtaran yorumu nedeniyledir ki Lüter'in görüşleri Avrupa'da çok rağbet görür ve e, pek çok devlet adamı e, protestanlığı kan, e, kabul eder e, Sibel Hanım e, teslisi e, şirk olarak görmezler 3 e, tane tan diye ibadet etmezler hatta Birisi onlara siz üç Tanrı'ya inanıyorsunuz dese ona itiraz eder Hristiyanlar. Yani Hristiyanlar kendini müşrik olarak telakki etmezler. Bir olan Tanrı'nın üçlü görünümü olduğunu söylerler ve ona e, saygı gösterirler diye söyleyebiliriz. Evet. Bu akşamlık bu kadarla yetinelim arkadaşlar. Önümüzdeki ders yani Cuma günü saat 18'de. Ee, i̇lginçtir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim e, Hristiyanları müşrik olarak nitelendirmez. Hristiyanları Kur'an-ı Kerim ehli kitap olarak nitelendirir. E, ancak e, işte... Ee, şey, e, Hristiyanların Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demelerini de e, doğru bulmaz, eleştirir. Allah'ın üçlü bir ya, e, varlık olduğunu söylemelerini de kabul etmez. E, Hristiyanlara sorarsanız, bunun işte Peygamber Efendimizin etrafında yaşayan e, şeylerle alakalı olduğunu söylerler. E, o dönemdeki Hristiyanlarla alakalı olduğunu söylerler. Ancak e, yani ben çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Hristiyanlıkta böyle bir teslis inancı eskiden beri vardır. Peygamber Efendimizin ve Kur'an'ın eleştirdiği teslistir. Ee, ancak e, İslam teslisi eleştirirken Hristiyanları müşrik olarak görmez. Yani e, bunu söyleyebiliriz. Ee, Asuman Hanım buyurun sizi dinliyorum. Yahudilik ve Hristiyan e, ve tasavvufun ortak noktaları. E, biliyorsunuz Yahudi e, Yahudilik'te mistik geleneğe yani Yahudi tasavvufuna e, Kabala adı veriliyor. E, e, Kabala e, böyle insanların hani e, böyle herkese açık olmayan e, sadece ehil olan insanlara verilen bir bilgi olarak düşünüldüğü için e, şey e, nispeten böyle gizli olan veya işte herkese açık olmayan bir şeydir. Kabala ile alakalı çok sayıda kitap vardır. E, benim size şu an için böyle hemen önerebileceğim bir şey yok ama bir bakayım e, Kabala ile alakalı Yahudi mistisizmi ile alakalı size ne önerebilirim? Önümüzdeki ders bana hatırlatırsanız inşallah size bir şey önermeye çalışayım. Ayhan Bey inanın şeyi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bütün dinler erkeklerin de kadınlar gibi başlarını örtmeleri gerektiğini söylüyorlar. Muhtemelen doğru olabilir. Ancak o kep fırlatmanın e, Hristiyanlık'taki e, bir şeyle alakası hakkında bir bilgim yok. Yani siz yanlış e, şey yapmayayım. E, ama yani ansiklopedilerde filan bu konuyla alakalı bilgi bulunabilir. Cuma günü saat 6'da inşallah saat 18'de e, telafi dersimiz var. E, fırsatı olan sınavı olmayan bütün arkadaşları bekleriz. Sınavı olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ee, formasyon sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca vize sınavlarınızda da başarılar diliyorum. İnşallah Cuma günü görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma günkü dersin not alayım da e, unutmayayım diye şimdiden e... oldu. Ben teşekkür ediyorum. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.